Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyoları Radyolar. Radyolar. Perişan FM Likana benim Çağım sevgilim Değerli dostlar Radyoların ilk evlendirme programı Ömer Pekin'le Gelin güvey olalım Başlıyor Herkesi piste davet ediyoruz evleniyorum evlenir miyim kim benimle birilirim evlenmem evlenmem imanım evlenme <gülüyor> evlenme Sevgili dinleyiciler bundan böyle yepyeni bir programa başlıyoruz Ömer Pekin'le gelin güvey olalım ya <gülüyor> bu programda evde kalmışları yolda kalmışları dul kalmışları evlendireceğiz yuvalarını kuracağız hayırlı işlere vesile olacağız inşallah şu anda da stüdyomuzda evlenmek isteyen bir e, beyefendi dedemiz Tayfun Bey'imiz var Tayfun Bey e, size önce bir tanıyalım ee, sağ olasın kızım yalnız beni evlenmek istiyorum. E, Tayfun amca ben Ömer Pekin erkeğim ben e, kızım dediniz o yüzden. Ah öyle mi? E, tamam o zaman Ömer Pekin'e söyleyin beni evlendirsin oldu mu? Ömer Pekin benim Tayfun amca. Memnun oldum kızım ne zaman gelecek? Kim? Ya kim olacak ya? Evleneceğim kadından bahsediyor. Ne zaman gelecek o? Maşallah Tayfun amcamız baya bir renkli kişilik değerli dinleyiciler. Tayfun amca evlendireceğiz seni de önce bir seni tanıyalım değil mi? Yok kızım yok sağ ol. Ee, beni evlenmek istiyorsun ya. Hayda ya Tayfun dede. Tamam evlendireceğiz ya Allah Allah. Adaylar seni bir tanısın kimsin nesin yoksa kim senle niye evlensin beni çıldırtma şimdi ya. Ya beni tanıyıp da niye edecekler bunlar kardeşim ya ben evlenmek istiyorum ya anlamıyor musun beni evlenmek istiyorum ben. Evet e, Tayfun amca sabırsız gördüğünüz gibi değerli evleneceğim dinleyici. Evleneceğim ben evleneceğim. E, evet Tayfun amca bize kendinden bahseder misin? İyi o zaman, madem istiyorsun, ben de kendimi tanıtayım bakalım. Ee, benim adım Tayfun, ee, geç yaşım, emekli maaşım var. Hali ee, vakti yerinde bayanlarla evlenmek istiyorum ben. Benim bazı kriterlerim var, ona göre yani, tamam mı? Evet dinleyiciler, ee, Tayfun amcamızın kriterleri de var, evet. Evet, şimdi bak, parası yoksa aramasın, kısa boyuyorsa aramasın, pasarlıyorsa aramasın, kocasını da sonra kakıyorsa sabah aramasın, yemek yapmayı bilmiyorsa aramasın, sevgili olsun, efendi olsun bu kadar. Evet Tamam Tayfun amca, ee, şu anda seninle evlenmek isteyen bir teyzemiz hattımızda. Teyze kadar başına taş düşsün, e mi? Ne teyzesi ayol? Eee, pardon hanımefendi, eee... Selamünaleyküm efendi. benim adım Tayfun. Geç yaşım, emekli maaşım var. Müsaitseniz seninle evlenmek istiyorum ben. Merhaba Tayfun Bey, ben sizi beğendim. Evlenmek istiyorum seninle. Bana yardımcı olsanız Ömer Bey. Ee, bir dakika, ne iş yapıyorsunuz hanımefendi sen? Ev kadınıyım. Ne kadar güzel. Ben de ev erkeğim biliyor musun? Çalışmıyor mu yani? Yok ya, emekliyim ben. Almanya'dan emekliyim. Genç yaşım, emekli maaşım var. Dedim az önce... Eski karından niye boşandın? Dayak yüzünden boşandık biz. Ana demek kadını dövüyordun. O zaman niye evleneyim ben seninle ya beni de döversen? Yok ya yanlış anladın sen beni ya. O beni döverdi genellikle. Dayandan bakınca ben de boşandım ondan ya. Aa, dayak yiyen erkeklerden hoşlanmam? Yani erkek dediğin eli ağır olmalı böyle. Vurdu mu vurmalı yani. Ya doğru söylüyorum da gerektiğinde döverim de canım şimdi. <gülüyor> Ömer Bey ben dayanamayacağım ya. Ya şu paravanı açsak da ben çok merak ettim ya. Şu kadını bir görsem ya. E, Tayfun Bey hanımefendi burada değil telefonda. Ne paravanı efendim? Öyle mi? E, o zaman görüntülü telefona geçsek ya. Kadını hiç olmazsa orada görsek ya. Olmuyor böyle ya. E, Kesman Hanım. Buyurun Emel Bey. E, Kesman Hanım e, sizi gelecek programda buraya alalım. Bir de karşılıklı görüştürelim. Yakından tanıyın. Daha iyi olur sanki. Ne diyorsunuz? Yok yok Ömer Bey gerek yok ya. Ben kendisini yeterince tanıdığıma inanıyorum. Tam bana göre bir karak. <gülüyor> ee, yok bir dakika. Şimdi bizim Ömer Bey genelde Ege şivesine göre gari çok kullanılır. Ben gari diyeceğim ama kara diye benimmişin. Yanlış anlaşımasın bak. Hem bilbincik de gerek yok yani. Ben de kendisini gördüm çok yani gerek yok, ben de gelmeyeyim yani, boşuna gelmeyeyim yani. Ya Ömer Bey, bak gördün, kadın da benimle evlenmek istiyor. Niye uzatıyorsunuz, işkenti çektiriyorsunuz? Yok, görüştüreceğim... Ne demek yok patlarsın. kardeşim ya, Tayfun Bey ya! Ne demek kardeşim ya! İyi ben, siz görün, beğenin, evlenin, biz... Tamam, bir beş bölüm daha çıkartacağız biz buradan. Sündüreceğiz bunu. Tamam, Tayfun dedi, hadi. <gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler Ömer ne gelin yolun programında e, çiftlerimiz Tayfun Bey ve Kezban Hanım e, birbirlerini tam beğenemediler böyle. İnşallah gelecek bölümde bir araya beğendik, getireceğiz. Beğendik biz beğendik. E, sonra şey yapacağız bakalım ne olacak. Ya Ömer Bey hayırlı işlerde acele etmek lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> evlenmem evlenmem evlenmem. Devamı gelecek bölümde. Perşemfer şimdi kadar var var oynayanlar var Mustafa Sırtaş, teknik var <gülüyor> Dinleyin, dinleyin tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persefem.net.com www.persefem.net <gülüyor>